Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resmellem Muhammed. Bugün inşallah konumuz namazın bir şartı olan hadesten tarif. Yani abdest hamlet meselesi. Namaz günün gireği olduğu gibi abdest de namazın direği. Abdest olmazsa namaz tabi olmuyor. Abdest yarım olursa, yanlış olursa namazına tam olmuyor böyle. Yani aptal olmak ibadettir, bunun tam isyabı da vardır. Az çok inşa müsinder mü alis amazetleri. Men tevalda fi ahsen al buğue. Yani aptal alsa fi ahsen al buğue, aptısında güzel alsa. Bakın burada iki şey var var. Bir men tevalda abdest alırsa. Hakikaten ilave geliyor. Fili Aksan'ın ruhluğuna abdestini güzelce mı? Demek ki abdestle de başlansa mı olmayacak? Hacı hatayı yahu o kimsenin bedeninkini adaya dökülür. Hatta tahmin tarihi adı pariheye. O kimsenin türünü altına kadar biraz dökülür. abdestle beraber. Yani önce bir arıma bir temizlik başlıyor. Abdestle beraber. Tabii küçük Tabi küçük granlar ama. Hadi bunlar böyle. Abdest almaya başlarken abdestin dört tane var. Abdestin dört farzı var. Bir kimse dar sıkışık zamanında ya su olmadığı zamanlarda bunları getirdim mi namaz kılabilir ki böyle mesela sen kalktı sabah namazına su atlıyor, öyle su yok ya Allah korusun zaten bir şey ki yolda kaldı demek ki dar zamanlarda su az olduğu zamanlarda dört tane farz yere geldi mi abdest oluyor. Ne de bunlar? İziyi bir sene yıkamak, bir daha yoluna göz yıkamak. Bir daha Ama kuruyerek kalmamak şartıyla ama. İkincisi iki el yıkamak bir beraber bir defa yıkamak da farz. Üçüncüsü başımak etmek, dörtte gelinir. Dördüncüsü de hayatı yıkamak, topukla beraber. Bunlar farz bunlar. Demek ki zorunlu hallerde, sıkışık durumlarda bu dört tane farz dene geldi mi kişi kılabiliyor. Ama normal zamanda Sönet'e terkmemesi gerekiyor. Hablisi başlarken önce niyetmek zünnettir. Hanefi'de. Şabi'de farz. Niyetmeyi verecek. Yani bir kimse rastgele elinizi yıkasa ablada bir sayılmıyor. Bir kimse önce niyetmesi gerekiyor. Yani ablis almaya, namaz kılmaya gerekiyor. Sonra besmele yapsa başlama gerekiyor. Besmele ile başlama gerekiyor. Eğer besmelesiz alırsa yalnız hapiz yıkanıyor. Besmele çekerse bütün bedeni temizleniyor. Besmele böyle. Besmele şey bile, başlamakta, demek ki sünnettir. Abdü Sonra, üçün gerekiyor, abdü sikriye yerlerinde, eğer altın sikriye bir şey varsa, onu gidermiş de gerekiyor. Bakacak kişi. Özellikle çalışan bir insan, boy yapan bir kimse, bakacak. hanımdan mesela, bakacaklar ki, hamusyan kalmasın, kalmasın diye, yapmamız gereken yerlerinde. Çünkü altına su geçirmeyen bir şey olursa abdest yine tabi olmuyor. Yani abdest geçerli olmuyor. Biraz da yağlı boyabilir şeyler. Mesela kına altına su geçiriyor. Ama rızalı bir şeyler altına su geçirmiyor. Buna bir tabak oluşuyor bundan, altına su geçmiyorlar bunda. Sonra önce Elleri yıkamak, iki yıkamak, bilene kadar sünnettir bu da bence. Neden? Eller temizlik aleti olduğu için, elle diğer yıkanışları için, hele kirli ise ne olur? Hemen elinden vurulmaz tabii su. Önce için elini yıkanır. Mesela bir bardak su konacak, bardak iki sene olur. Bana yıkaması gerekiyor. Evleri yukarıken de eğer kişinin paramında yüzük varsa, yüzük varsa yüzükte eğer bir sıkırsa o atmak gerek, almak sıkılması için, için böyle. Tabii erkeklere, ancak gümüş yüzüğü isimli erkeklere, altına haram atmak istiyorlar. Kadınlara serbersin böyle. Gümüş, yüzükte eğer gevşekse yani kendikide oynuyorsa bu da hayatmaya Ama yüzük parmakta yüzüğü sıkıysa, abdalarıyken oynamayorsa, altı sıkı geçmiyorsa, onakta bir yüzüğü sıkı kaçırıyor. Sonra parmak başlayıp, yukarı yemeye geliyor böyle, bileğe kadar, iki el yeme, yıkamak alsın. Bir de parmak araları aralara. Hem acı yıkanırsa, parmak arasına su girmese. Biraz da yani kışın su kolay girmez. Kışın su biraz yoğunlaşır, çabuk girmez, her girmez şey. Daha dikkatime gerekiyor. Fırınla kalmaması için. Üç defa elde yıkamak, bu sünnettir. Bir defa yıkadı, bu sünnet. İkinci yine sünnet, yine sünnet. Yani bir el Üç tane sene sahibi var. Üç tane sene sahibi, bir el yıkamak var. Üç tane sene var. Sonrasına göre ağız yıkamaya sıraya geliyor. Ağız yıkamak. Sağ avuca su alındı, avucu su ağza verilir. Kişi oruçlu olmadığı zamanlarda, bu sürede bu olması gerekiyor. Artan çalkalanması ağzı içerisinde. Bu ön, sağlık açılması çok zorunlu bu, sağlık Genelde, ağızlarda, diş arası alanında, iyice bir şey kalır. Bakteri vardır, bakterilerin çok Bunda vardır. Böyle. Bunlar yuvanları bular. bular. Bunları temizlemek için ne gerekiyor? su ama gerekiyor. Eğer az su olsa, bu salkanılması, Bundan gelen fayda sağlanmaz. Bir ağız Her gerekiyor. Yani sağlık, çok önemli sağlık. Çünkü bir insan bir adımı kafaya takılır, bir namaz yapamam insan böyle. Bir de daha süre edilir, ağız daha az alınır. Bir süre tabii. Tekrar sağlanır, ama sağ olabiliyorlar. Sıra geliştiğine buruna. Buruna yine sağ ile sürebilir. Bir de buruna sağ ile sürebilirken nefes yukarı çekiyor, nefes de yukarı çıkması için. Herkesin genzinde, yani burun üst kısmında bir şeytan var adama diyorlar. Yani şeytanlar her kadar gülerler belenemelerde. Hareketin buna bir şeytan durur buradaydı. İşte bu ne yapar? Hem mikropları temizler. Hem mikropları böyle kovuyor oradan böyle. Hemen su alırken buruna hemen böyle yapılırsa olmaz. Su almayacak sahilde. Bir çekilecek. Çekilirken su verecek buna görece. Böyle çıksın. Sonra bu temizlenecek. Eğer kişi su temizlemeden bir sıra su verirse bu bir suyuna geçiyor bu. Çünkü may müsamel deniyor. İlk beri su burunda kaldı, o kulağının sütneye geçecek. O su ne diyoryma muadevere Bu böyle şu antemizecek su verecek mu diye. Birazsa burun sağlı, şu örnek burun sağlığı da e, insan tabii havayı solurken havada toz olabiliyor şey olabiliyor. Bunlar da buruna giriyorlar. Kızım burun suyu buruna bunlar da böyle. İşte bu su abi bunları tırmizi almak bu. Yani İslam'da bu kural, temizlik kuralı tek İslam'da var. Önce eller yıkandı. Temizlik aleti, kap yıkandı böyle. Eller yıkandı. Sıra geliştiğinde ağza. Bunun da hikmeti bir de şu, şimdi mesela su çok soğuk olabilir. Çok sıcak olabilir hem önce vurulmaz. Hem el bunu kontrol ediyor. Soğuk kontrol ediyor hava. Suyu kontrol, kontrol ediyor. Ağızda ne yapıyor? Ağızda suyun tadını kontrol ediyor. Suyun tadını. Eğer bozulmuş bir su ise, tadı bozulmuşsa neyi salabilir? Dur bir ağızla ona ver. Sonra burun da kokuyu kontrol ediyor. Su, Bozul suysa içten fizice karışmışsa Mesela tuvalet karışmışsa, koku varsa, bunun da bunu kontrol ediyor. Bunu kontrol ediyor. Tabi su, kok fil kokuluysa, ne yaptırsam da çağız olmuyor. 100 gm farz. Hemen farza başlanıyor. Hemen farza başlanmıyor. Çünkü farzlar, şu önemli farzlar. Her yani bir farz olmazsa, var olmuyor. Tekrar gerekiyor. Bu için namazlarda bile, Hemen ses koyu namaza. Bir. Hemen fazla girilmiyor namaza. Bir. Hemen fazla namaza girilmiyor. Neden? E kişi dünya uğraşmış, uykudan kalkmış, yorulmuş, kafana karışık. Hemen fazla girse namaz tamam olmaz. Önce ralenti çalışıyor araba, o kadar. Ronday çalışıyor bence. Önce sünnetlere giriliyor. Akşı namazı hariç akıdar olduğu için. Önce sünnete giriliyor böyle. Ralenti böyle bir alıştırma namaza. Alıştırma. Ki bu sünnete alışınmada hata eksi olsa bile ama fazla olmadığı için affoluyor böyle. Yani farzlar birinin direkleri farz. Böylece. Onun için önce sütüye tıkılıyor böyle. Abdest de bu şekilde önce el yıkanıyor. O maske ağza su veriliyor. Buruna su veriliyor. Artık rapor verildi. Hepsi böyle. Hem lokunu verdi, tam normal dedi böyle, ne soğuk ne çok sıcak. Ağız tadını lokunu verdi, bunu lokuru verdi, su temizledi. dedi, tahli üç kontrola şu sıra geliyor yüzü yıkamaya, melamörü, fasili vücuhe küme aydikleme, fasili vücuhe küme, yüz yüz yüz yüz yüz yüz Yüzün neresi? Bunun tabi bir hadurdu var yüzünde, sınırı var. Uzunlamasına tuz dönüyor buna. Saç bitiminden almak gerekir saç bitiminden çene altına kadar. Yukarıdan. Eline de iki kulak arası, yumuşana kadar. Yüz dönüyor bunların böyle. Kulağın da yumuşan olması için yıkanması gerekiyor bunların da. Tabii yüzde kaşlar büyük ve bunların da sakalda ferirse sıksa üstü yıkansı getiriyor. Yıkaması gerekiyor bunların da. Biraz da böyle e, göz çukurlarının da göz çukurlarının da güzel yıkaması gerekiyor abdestte. Farz olduğu için. Bir kimse alırken, yüzünü yıkarken eğer gülecek bir defa yıkarsa kalsene geliyor. İkincisi süren sevabını alıyor. Üstü süren alıyor. Eğer ilik yıkayışta üstünköre bir su atı verdi, yıkayın verdi, tam yıkılamadı, bir tıyere kaldı. Ancak üstünde su yıkandı. o zaman fazlaya geliyor. Ama suyun sen doksin kalınak vermesi. Demek ki bakın, sünnetler bunun için lazım bu teremle, sünnetler bununla sünnetlerle beri şey beri. Yani bazıları günümüzde evet işte kara gibi, istenirse diyorlar böyle. Bakın, bunu sünneti şey beri. Bir garanti verilir. Garanti altına alıyor ve sünnetten farzı. Farzı aldılar. Demek ki bir kimse abdest oluyor ki yani yüzünü güzel yıkarsa, ilk yüzünü yıkarsa kurbe kalma şartıyla farzine geliyor. İkinci birisi sünnet oluyor böyle. Yani. O da sünnet sahibi yazılıyor. Üstünde o da sünnet sünnet sahibi o da yazılıyor. Kişinin elhangi sahibi artıyor. Kabarıyor insan, yani kabarıyor. Sıraya gelişti, elleri yıkaymaya. Elleri yıkayma sıraya geliyor. Sağdan başlar, sünnet tabi. Sağdan başlar, sünnettir. Sağdan başlar da mehruftur. Önce sağ ile avuç sağdır, Alman su. Az olup da eğer bir damla bir damla bu yıkamaya geçmiyor. O zaman mehrufine giriyor, Yani sınıfine geliyor. Yani Mutlaka avucu alman su bir sesten bir iki dam damlayacak. Yani fazla bir damlayacak böyle. O zaman bu yıkamak bile geliyor yani. Su almanın mesajına oraya da su yıkanacak böyle. Ve ne kadar? Bela bülü meal merafikü. Bilelim merafik. Merafik dirsekler. Dirsek Yazın biraz daha kolay bir şey yıkamak. Kışın biraz daha zorlaşıyor. Neden? Kışın insan genelde kalın bir şey yiyor. Hırkalar şundan kazanmaz kolu şele böyle, kalın oluyor. Bundan sıvınca da tam bir tek yani bir senin yan üstlüğün kanserci kalmazsan abdet olmuyor. Bir usul-i fukurda bir kural vardır. Gaye, mugaye dahil diye gaye sonuç Buna daha celtem. Yani dirisiyle tam yıkamış yıkanacağım. Hatta mümkünse daha yıkanırsın. Daha iyi. Daha iyi. Yani dirisiyle yıkamışı gerekiyor. Böyle, ellerde. Önce sağ el, Bir de var yıkandı. Birinci kayışta tam yıkanırsa Farsel'e geldi. Onu kurtardı. İkincide yıkıyor. Bu süreç sevabı. Üçünün süreç sevabı belli. Olmuş oluyor bazıları şu acı acı yaplarken acı acı yaplarken ben şuraya su selamı de kurtarır ama şu sabundan mahrum kalıyor. Yoksa kalır onlar. Sonra sıra geliyor söyle yıkanmasına. Sonra su oturuyor. Kontanı say yapıyor. Şimdi bu da böyle hikmetin üzerine bakalım. Mele ne yapıyor? Bir el evreni yıkıyor, yani son esirayı kırıyor, son suyu yıkıyor. yıkıyor. Bu da neye benziyor bu? Din kardeşliğine benziyor, hadislerde bile biliyorsunuz, din kardeşliğine benziyor, kardeş. Nasıl ki diğer evreni yıkarken yardımcı oluyorsa, bu din kardeşliğine bir örneği bu, böylece. Bir Müslüman kardeşin diğeri bilmiyor, ona tarheta konu, göz yardımcı olmak. E, Kaldramaları yapması yardım etmek, bilmeden öğretmek, böyle olması gerekiyor. Yani diğer biri verecek. bir evliliği şey yıkaması gerekecek. Bu bir örnek olmuş Su Sol el, sağ suyu aldıym, sahibini yıklayabilir. Birisi geçecek muhtemel. Yani bir yıka geçmediği ise garanti olsun. Su yıka, üçte yıkanacak. Sıra gelişi şimdi başın yıkanmasına başları yıkanmıyor. Mesh deniyor buna. Vela diyor Vemsehu biru süküm Vemsehu Mesh ediniz başlarınızı. Mesh. Ne bileyim mes? Bir şeyi üstteki de sıvazamak. Sıvazamak. Mesh edin. Yıkamak diyelim her şey. Neden baş yıkanmıyor acaba? Eğer baş yıkanması farzı olsaydı işimiz zor muhtemelen E Bir kimse Kışın karda, tipi de şu abdoluyor dışarıda. Abdoluyor, çadırmanda. Başlı yıkasalıyor olur. Hemen grip oldu orada. Hemen grip oldu. Hele hanımlarımız, hanımlarımız hele günde beş yıkasal başını muçluktan oldu kadınlar, devamlı grip olur. Şu olur. Bakın, İslam'ın korona bakımı. İslam'ın korona bakımı bu şekilde başlar mesleliği. Ne ne kadar hemen başlayan meslemesi gerekiyor, tamam mı acaba? Bu tabi açıkçası bilirmiyor. Hadis-i e bu şekilde. Hanifi meslelere göre başın dörtte birini meslelerine farz. Başın dörtte birini meslelerine farz. Bir kimseye mesleği önünde yer olsun, şey yapamazsa akıda Önü yapmak bu hükümnettir, önünde kapması ama olur ya ön mesela o yara var. Ön tarafı bantır, şudur, budur. Bu ne yapar? Arka tarafını. Ama mutlaka ne gerekiyor? Başlığın dörtebilmesi gerekiyor. Dörtebili. Peki nasıl bu ölçüden dörtebili acaba? Var mı ölçüsü? Sen insanın avucu eşi dörtebili e kadar insanın. başı büyükse avucu büyütü onları böyle. Elin avucuna tam ıslatılmış eşini öncü da olmuş oluyor. Birazcık yani gezi demin olur daha verimli olur tabii. Arkanı taşıyabilirsin. Normal kişiye <gülüyor> lavaboda muslu, altın kutsa, üstten ıslanmasa, ıslanmasa normal eksik kalır. Evet, avuç tam ıslanacak, ıslanacak. Öncü olmazsa öncü başlanacak. Biraz oynatırsın, oynatırsın, yeni geldi. Hanefi dörtte biri. Şafi'de başının bir ciddi Şafi'de. Yani az bir kısmı bile neşedebilirse Şafi'de geçiri oluyor. Maliki Hanbeli'de ise İstihabil Mers deniyor. Başını tamı Mers oluyor. Başını tamı Fas. Yani Maliki'de biraz da hüküm bu şekilde. Başını tamı Mers oluyor. Başını tamamı. Buna deniyor İstihabil Mers. Eğer ki bir maliki eğer başını tam meshetmesi abdeste olmuyor günümüz olmuyor gün, derler. Hanefi dedi mi siz de Şafii'de bu da sünnet ramaza gelir. Sünnetdir böyle Demek ki bir insan ne bit olsun, sahibi de olsun, eğer başının tamını meshedersen, hafıza geliyor, husyetin geliyor. Kişi sağ, kişi de kalkıyor ona. Daha güzel bir şey. Başını tam meshetmek Nasıl yapma gerekiyor bunu? İç diğer avucu ıslatılır. Bu saniye böylece. Baş parmakla inşaat parmak dokunmaz. Üç parmak bir avuç içi. Baş parmakla inşaat parmak avuç, dokunmaz. Üç parmak avuç içi böyle. Önden başlar böyle dokunur böylece. Arka Arakatı bir daha bu şekilde böyle. Tek önde gelir. Baş ıslat balı böyle. İşaret parmağıyla on işini yıkar böyle. Baş parmağıyla işini yıkar. Tersten de en zor meselen tamam. Bir seferlerde bir şey çıkıyor bir şey oluyor. Demek önce işi avuçta işi avucun tamamında. Bir de akrep iş parmağı satır. Satır. Ondan sonra ne yapar? Baş parmağıyla iş parmağı dokunulmaz başlar. Bunları kaldırır ikisini kaldırır. Ki yani iş avuç işi böyle önden başlar. Tam dokunarız böyle yavaş yavaş bir arkaya gider, bir de ömrü çeker, çekme olur da, daha güzel çekmişti böyle, bir daha parmak kullanılmıştır burada. İki parmak kullanılmadı böyle. İşaret parmağıyla parmak içini yıkar böyle. Kırıklarında. Baş parmakla, parmak dışını yıkar böyle. 3 parmakla ters denedir, Bu ne oldu? 4 meslemeye göre tam oldu ortadan. 4 mesleği. Yani kim... Bir şeyler yapmak isterse bunu yapması gerekiyor bende. Hem kanebi de sünneti de bu, şarı sünnettir bu, bayr da bu, bunu yapma, bunu yapma gerekiyor bende. Bunu yapmaya şart mı gerekiyor bende? Sonra sıra geliyor ayaklarınızı yıkarım mesela. Elam ve ve elcülükün ayaklarınızı da. Buradaki vam atif. Ağzı silahatın uygun aletleri de, sahibi de. Ayak parmakları da sık olduğu için arasından su kolay geçmez. Ayak parmaklarımızın. Ayak, ayak yıkaması da abdestte. Ayak parmakları bir şey gibi böyle. El parmağı gibi değil böyle. Sık olduğu için arasını girmez böyle. olarak ayak parmak yıkamak yok. Ayak parmak, el parmağını böyle yıkamak aralığına böyle. Sıkülmesi gerekiyor, yıkaması gerekiyor. yine ayakların tabanı altı biraz çöktük olur böyle. Çıkıntı olur böylece. Hemen buna su işlemez. Arasına girilmez. Biraz da kışın su daha donar yoğun olur. hemen içim içerisine Olmak gerekiyor. Nereye kadar? Bela bir ileri ke'beyni ileri ke'beyni çıkıntı anlamına geliyor. Yani topuk temizliğine kadar. Yalnız topu başa mutenler ökçe başka, ökçe olan topu başka. Nedir topu burada? Kabili burada. Ayan iki yanda iki kemik vardır beli, ayan. Bir sonra iki kemik vardır bunlar. Bunların kabili bunlar yeter benim. Yani bu kemişması gelişti ayaktaşıması gelişiyor benim için. Eğer ayan altarı yıkanmakla beraber, eğer kemiği yıkalmasa altta yine eksik kalıyor olmuyor. Mutlaka. Ayakta böyle. Demek ki yukarı çıkmak gerekiyor, çıkmak gerekiyor. Ayağın, tabun ve biraz tertikmekli olabilir. Arasında olmak gerekiyor. Gerekiyor bunları. Gerekiyor. Maliki meselinde olmak da fazla. Her uzuv yukarı ki olmak faz malikide olmakta. Elini yıkadığı olması gerekiyor. Her olması gerekiyor. Hanefi'de, şahide bu, sünnettir bu. Sünnettir, olmak temelde. Nedir olmak? işi garanti almak. Biri yıkadık. Hemen yıkadık. Bir yıkadık, bir olmak böyle. Tekrini yıkadık, gene bir olmak bu. Tekrini olmadırız bu şekilde böyle. Bu nedir? Hanefi'de sünnettir, şahide sünnettir. Ayrıca farzdır buna. Böyle. Farzdır. Bu işim, bu anda özen gösteririm inşallah. Her uzuvu abdestte bir de ovumaya dikkat edelim. Aynı şey kutsuzlu geçerli. De Oğumak da, yıkanak süre böyle. Bu ne de krekam için bir garanti muhtemelen. Yani son örtüş bu böyle. Son bir kontrol ver, denetme ver. Oğumuşlar şey. Bir de muhtemelen abdest alırken su da israf etmemeye gerekiyor. Bir gün sahabeden hadir-i Saad Hazretleri abdolayken Resulullah ile geçiyor Aleyhisselam Hazretleri. Bahat etti hadir-i Saad biraz fazla acıyor. Egemi durdu. Ya saat, bu hadir-i serfi. İsaf dedi. Ne bu isaf ya saat. hadir saat Saad sordu. Ya Resulallah abdidi de isaf olur mu? Yani, Ölmek için evet. şey, Sordu. Evet dedi. Akkar suken hapse alsan bile yeni ishaf olmaz Etmedi ishaf. Akkar su kenarını alsan bile ishaf ishaf oluyor. Böyle. Demek ki hapse arıken de gönüme tabi dekme suyu ancak zorunlu olunca kullanılıyor. Bazı halerde. Genel tabi su akıyor musluktan. da musluğu çok aç olmak gerektiği sona Yani çoğu bir Kuş açılıyor, sınav açılıyor, sınav açılıyor. Şabır çıkıyor, üzerine sıçıyor, su alırken, sıçıyor. Su esraf oluyor. Yani su ise bu da abdestler en altından nefru oluyor, En azından böyle. Araba mesajı nefru oluyor yine bunda. Bir gün sahabeler peygamberle beraber bir sene giderlerken yolda sus kaldı bunda. Su yok. Sonra yani orada su yok. Demeden susuz, sahabeden susuz, abuzlanmadan da su yok tabi. Mühend programı Arasam Hazretleri iki kişiye, biraz hastaliydi. Bir de arayın bakayım. Eğer su bulursanız veyahut su götüren birisini bulursanız onu alın, buraya getirin. Gitti buna baktılar. Bir yaşlı kadıncağız devresi üzerinde iki kırba su var. Yani iki kap su. Kırba dediğimiz deri kaplar, var. Bir önüne koyduğumuz önünde, arkasına koyduğumuz kadının sudan geliyor. Sonra kadına neyden suyu aldı? Yakın bir su? Bakın cevabı muhtemelen. Dün bu saatte suyun başıydın. Dikkatli mi? Dün bu saatte dün bu saatte düğün başıydım oradan geliyor. Çok uzak. O evet. haberler, gel derler Resulullah derler seni istiyor onu oraya götürelim. Tabi kadın geldi mecburi geldi oraya. Neyon Hazretleri bir kırıp indirtti oradan. Şimdi tulumların su dolduruyorken boyun kısa dolduruluyor böyle. Bu bağlanır. Sonra kolun acının böyle. Kolu bağlanır böyle Yani bir kap getirdi oraya böyle. Oraya bir su koydu orta. İklenir su içine koydu. Tabi başladığı su, hastalığına başladı katta. Su çekmişti, devlet sulandı, katta dolduruldu, ama su bitmiyor. bitmiyor işte. Bu tabi ne bir mucize. E nasıl oluyor bu mucize acaba muhteremler? Aslında mucize yoktur hayatımlar değil muhteremler. Mucize yoktur hayatımlar değil. Ancak insana ulaşamadığı bir yöntem var. O burada Meryem bunu yaratıyor burada. Be. Nedir bu? Nedir? Su nedir? nedir? Oksijen rızası birleşim var. Su. Birleşiyor. Bunu birleştiriyor buyurun. Meryem'i birleştiriyor. birleşiyor da bunu geliştiriyor. Su çoğalıyor bir şey. Yine tekrar atın suyu kadına verdi. Kadın gitti. Şimdi bakın bu sayanlar benim arası bu aklıma geliyor bana. Aplı zamanlar. Düş alacağım zamanlar. Kapteni yıkayacağım zamanlar, bir bardak kap yıkayacağım zamanlar, benim aklıma bu kadın geliyor yani. Dün bu saatte, dün bu saatte, suyun yürüyüşüm başyemedi. Bu kadar bu sırada gece kabile etti Nasıl bu sırı aşa aşa baktılar? Nasıl yaptı Yani insanın kaşıma gelitiyor burada. Yani bu tüyemler, abz alırken, abz alırken. Ara vermemek gerekiyor. Bu da mübalat. Keşke bir şey yapmak abdülü almışlar. Bu da sünnettir. Bu da. Ara vermemek. Bazen mesela yüzünü yıkıyor, biraz konuşuyor. Elini yıkıyor, biraz konuşuyor. Bu da mekruh oluyor muhtemelen. Mekruh oluyor. Mübalatı yapmama gerekiyor. Yine biri de Abdülis'in ibadet olduğu için Abdül esrasında dünyayı selamında konuşmamak gerekiyor. Yani öyle fazla konuşulmaz. Ancak çok mühim bir şey olursa kısa bu anlattı söylenir. Bunun dışında konuşmama gerekiyor yani. Tabi bir anda abdül duaları vardır. Bunu okurlar. Bilmeyen yapar? Her uzunda besmeyi çeker. Kelimeşe getirir. Getirir her uzunda. Kelimeşe getirir. Besmeyi çeker. Bu da geçerli olur. Bunu yapar. Demek ki Abdülkend'e dünya kelamı da konuşmaya gerekiyor. O da bir ibadettir. Abdülkend'e bir faydalar var mesela, faydalar da var dolayısıyla. Ya da şu bir alismadetleri, inne ümmeti, biz anlayalım kıyametle. Burada alismadetleri, inne ümmeti, benim ümmetim diyor. Ümmetim diyor. İnşallah daha Kıram bunlar dağıt olacaktır. Gürrem muhacceline. Gürrem muhacceline. Gur, yüzleri parlayacak böyle. Muhacceline el ayakta parlayacak. Bir asr Bir vücudu, abd-i eserlerinde. Kıyamet kaburta, bir küt üfleyince, ne kadar meta varsa, kaburda fırlayacak müfremler. Allah yaratacak. Yok bir defa yaratan Erdoğan şimdi insan geçti ölüyor, beden çürüyor ama yok olmuyor muhtemelen, yok olmuyor. Ne oluyor beden? Asrına dönüşüyor. E, Yaratıldığın maddiye dönüştüğü beden, elemente dönüşüyor. Bir şey zeli olmadan beden, beden. O korunu saklanıyor beden. Mevla bir anda alacak, aynı elemete edecekler. İnsanın bir anda canlanacak bedenini de. Bu gece bedene geçiyor. Mederden kalkışta, mederden kalkıldığı zamanlar, bakın, Allah korusun, abditsizler, namazsızlar ne olacaklar, yüzleri onların karı olacak. Elleri, ayakları hep karı olacak. Yani bedenleri de karı olacak onların böyle bir şey. Kap para olacak. Kim günah abditsiz olursa versettik, tabi bu dört üç olabilir mesela, İki abditsiz namaz kılabilir, kim aptik zaman devam ediyorsa müjde Peygamberimiz müjdesi karın kalkınca yüzündür gibi parlıyor ay gibi öyle e, onları öyle karşıdan parlıyor. parlayamaz ışığı verice el arkandır gibi parlıyor onu bakana bakıyorlar ya burada bir imrenme var şimdi böyle ah ne mutlu mu abi ne mutlu, mutlu. kabul eden kalkışta o zaman çok orası kramlı koydum seni diye kalkacak şey daha. görmüyor görünüyor. Görüyor. Demek ki kimin nuru varsa nasıl arabalar, arab araba, nasıl gidiyor arabada kendi fadırna geliyor. Ya Allah. Araba buldun muşsa kanka oluyor arabamız. Bu için hani cemaatimiz yani af solmaya üşşemeyelim. Hiç ana kabın kapında olsa birimizde. Bir de alışım cemaatimiz Sağlık açısından da bedenimizde mutlaklar noktalar vardır. böyle birinci noktalar var, aktif noktalar bedenimizde. 200 tane. bunun 60 önemli. Bu 60altının 61i abd azaldığında, alınca bu akupunktur noktaları ne abd noktaları? Fare geçiyor geçiyorlar. geçiyorlar. Yüce bağlı olayla ayrı böyle. Mesela millet çalışması, idron çalışmaları, şunlar bunlar hep ayrı bunlardan. Yani bedenimiz dengeleniyor. Enerji atıyor fazla bedenden. Eğitimlerim atıyor. Bunun için bir insan bir şeye kızı öfkelerine sinirlendi. Dedir bu eğitimlenme. Ancak şu su atar bunlar işte. Hem hafız alması gerekiyor. Yetmedi, duş alması gerekiyor. Su yapması gerekiyor. Yani günde beş defa. Bu akımızın noktaları ki akımız bile en önemlisidir bunlar bedende. Bunda uyarıyor bunlar, buna fatigue geçiyor. Bedendeki bu noktaları dengeleyiyor bunlar. Yani bedende ki sistemler çalışıyor bana. Yani kalp dolaşımını sinir sistemini rahatlatıyor. Bütün bana bir rahatlık veriyor bedende. Yine su, abdest ayetin su mu Tansiyonu da düşürür, tansiyonu da böyle düşürür. Biraz da soğuk su. Sonra ateşi yüksek insanın bu da biraz tansiyon düşürür, ateşi düşürür. Her tan düşürmez. Yine başarısı varsa bunu hasmiletir. Yani halı işinde abzamak insanı direk yiyor yani, demek. namaz kılmaya bile bu direk yeter Allah'ın bu emri, bu ilahi temiz sistemi. Aldan koyulur, kuru, temizim zor. Her insan yaratan Mevla bunu imkansız ediyor. Tansiyonu hafif düşürür, ateş hamle düşürür, ya bunu da alır hazırlar. Yani dikkatle bakınmasaydı, insan fazla yorulmuştu bela, yani, aşırı ateş yorulmuş, hafif olsun. hatta dış alsın, bu şeyler hem hafif alır Yani tansiyon da hafif düşer, ateş düşer. Başarılı safrılar en yorgunluğun giden muhteremler. Enerji ifade enerji atar. Yalnız bir insanda akciğer rahatsızlığı, karaciğer rahatsızlığı varsa, bir ameliyat olmuşsa, ithal varsa, yaşlıysa, bunlara soğuklu, biraz zararlı, ılıklı lazım onlara muhterem. Biraz da ishal olanların soğukluğu atlanmaları da zararlı muhteremler. Bunların ılıklı gerekiyor. Hem avcya soğuk onlar, karacya soğuk onlar, din ame't olunlar, kar soğuk onlar, yaşlılar, istel olanların soğusu kullanmaları bunlar biraz zararlı, ılık sızağın bunlar hale. Ama bir kabuz ise soğuk bir aya yakın soğuk yıkama, bu kabuzla farlamı sena, kabuzla böyle, soğuk yıkama bunlar. Bu dönemler tamirim. 50 yıl önce, şimdi tam hatta öğrenmişsiniz yolunda, Mekke'ye mükerremeye bir Fransız doktor gelmişti. Fransız doktor. Araştırma doktorymış. Bu doktor cezayir'de kalmış. Yani cezayir Fransızya'da bağlıydı. Sönü yani. bir Bu doktor hastanede Müslüman hastalara bakıyor. Tabii hepsi değil ama çoğunluğu belli vakitlerde lavabiye gidiyorlar İçimiz sistem şey yapıyorlar, ona göre. Dikkatini çekiyor. Hiç gömeli bir temiz sistemi yokken Bunu kimin anlatmış terminal? Altının karşında. Bir yastıkta bir gece. Arabalar tabii anlattı. Ben orada bulundum oda. Bulundum orada. Hatta bu dotar üstüne olmuş orada aldı bir terminal. Aldı ikili, bu dotar aldı orada. İslam'a gelmesine abdest bak siyah bir terminal, siyah araştırma yolu dikkatini çekiyor. Bakıyor, Müslüman hastalar günde belli vakitlerde bir temiz sistemi yapıyorlar böylece. Ama hiç dünyada eşi olmayan bir temiz sistemi ama. Ağzını üst sefer çalkılıyor, bunu üst sefer çalkıyor. Yüzünü yıkıyor. Bilhassa ayak temizliği. Ayak temizliği yapar işte. Tabi orası da. Ayak yıkanıyor. Yıkanıyor bakayım. Bunlar yusufa niye atıyor böyle? Bakıyor, tabi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 düşünüyor ki abdest denen bu temizlik sistemi gerçekten insanların buluşu değil bu böyle diye belediye. Böyle. Biraz ayak temizliği böyle. Bir ayaklar temizlenmesi. Bunlara böyle hocam. Yalnız bunun kafasına bir şey takılıyorsun böyle. Abdestten her uzu yıkandığı halde acaba bak yıkanmıyor. Bu bunun kafasına takılıyor. Bu da bunun kafasına takıyor düşünüyor. Gene bunu kendi çözülmüyor bu kendi kendine. Evet doğru diyor böyle. Evet diyor Cezayir sel iklim. Burada baştıkanabilir. Ama Sibir'den Müslüman var. Benler de Müslüman var diyor böyle. Onlar baştıkan kalkamasa diyor. Kuş ne yapalım? Bunlar da etmiyor. Bunun da tabi doğru görüyor. Ve muhteremler Fransız'a çeviriyor bir Kur'an-ı Kerim arasılıyor. İnceliyor. Mühtelik Müslüman oluyor muhteremden. Müslüman olmuş. Ve o sene Ömrüye gelmişti. Mekke'nin ömrüye gelmişti böylece. Ama emin olun ki tam Müslüman. Tam inanmış böylece böyle. Ağırlıklı anlatım mesela, bir de böyle. İlla kadar Fatih.